loçkam günaydın nasılmış benim loçkam iyi misin oh, bence Dayım. çok soğuk <Gülüyor> <Gülüyor> of. çok uykum var <Gülüyor> bugün nesilin odanda yattım ıhı <Gülüyor> Güzel de. Çok güzel de. Bekle bakalım şu arabayı şey yapayım. Çıkartayım buradan da. Yavaşla yola çıkayım. Sımsın yani yoksa donucam. Şapka takmak istiyorum. Şapkamı takayım. biraz geç uyanmışım daha doğrusu uyandırdılar Allah o da işgal etmişim o yüzden biraz bekletmiş olduk insanları beklesinler ya Bana hani Anne anne Ay ay ay ay Kime, Oops. Ups Alright Soğuk <gülüyor> Soğuk zaten kötü de Başka hiçbir şey canım yakamıyor, Soğukmuş. Seninle ettiğim gibi bıçaklar, silahlar, ama. De bakalım yavaş yavaş yola çıkalım, çıkalım. böyle müthiş acelem yok. O yüzden baya yavaş hareket edeceğim. Böyle şey yapmayacağım. Kahvaltı yapmayacağım, aç değilim ama içecek bir şey almak istiyorum gidi şu arabanın bir an önce ısınmasını istiyorum sen yanımda olsan beni sarardın sarılırdın kolayca ısınırdım <Gülüyor> biliyorum normalde ben oluyordum yani ama Keşke burada olsan böyle çık be woman Ne diyorsun? İsterdin değil mi? İsterdim Logikam istemez mi? Yine oradan geçiyorum Otobüs durağı çok kısa oldu belki burada burada aslında çok kısa oturduk yani çok fazla <gülüyor> durmadık bile belki yan durduğumuzun durduğumuz en kısa süreli kısa süreli yerlerden birisidir baba geliyor ki <gülüyor> pardon ya böyle esnilerek konuşmalarız çok sevmiyorum ya özür dilerim ama gel gör ki Ya işte yeri o kadar büyük oldu ki evet, Orada tabii şey yapmamız Fotoğraf çekilmiş olmamız Gerçi benim fotoğrafım yok Ama sen Çekilmiş olmamız falan bunlar çok Değerli başka Doğsan sana kahve yapsam Şu soğuk havada arabayı, arabayı böyle Biraz ılık yaptıktan sonra Biliyorsun benim Bu şehirde böyle Manzara bulmam konusunda Bir sıkıntı çok fazla olmayabiliyor Güzel bir manzaraya Geçsek Ve arabada tatlı tatlı itsek yani Gönlümden geçen Tabii ki bir zaman yapamadığımız için böyle, istediğimiz gibi gönümden geçen tabii ki de senin günün bu saatinde pazar sabahının 9'unda 10'unda seni her elbette çok daha güzel bir yere götürmek olurdu yani ama ne fark ediyor ki önemli olan beraber olmamız değil mi? Değil mi? Nasıl yani? Loçkan ben sanıyordum. Aşk olsun. Ne illa şey mi götüreyim sana? bazen mı götüreyim? Cık, cık, cık. Aa. cık Bilmiyordum böyle bir böyle oldu. <gülüyor> Vay be. Ne yapalım? Böyleyse böyle Loçkan. O zaman ben de İsterim yani, isterim, isterim, ben de isteyemeyim. <gülüyor> seni yamacı, seni yıkayamacı, yarlamacı. Sen var ya, Doçka, şey yapıyorum, neydi, onu da, ah be, ya var ya, tam böyle yerinde olacak. Tam böyle yerinde yani. Yerinde yaptığın böyle nazların aklıma geliyor. Ya varsın yerinde de yapma. Bakayım diyeyim ki şu an ekstra naz yapıyor. Ekstra şımarmak istiyor. Bu kadar bitti. Diyeyim onu göreyim yani. Yeter ki <gülüyor> Yeter ki sen onu. Nazlarının başının üstünde yeri var yani, dibine kadar. Yere mazraçkan. <gülüyor> Kıdırık. Çırık ya. <gülüyor> ah, sorry. Bu çıldır geliyor. Şimdi şey yapacağım, dediğin gibi. Bir markete uğrayacağım. Geliyorum, tamam mı? Hadi bakayım. Eee öyle işte. Sen neymişsin? <gülüyor> Bazen aklıma o geliyor biliyor musun? Diyorum işte. Sen neymişsin? Demişti ya sana o kadın. Aslı benim orada gözlerimin açılması gerekiyordu. Bir dakika ya, ne demek istiyon o? Aksine sinirlenmiştim yani. Sen ne demek öyle söylersin? diye içine sinirlenmiştim ama tabi baktığında işte vurgusuyla falan işte o söylediği şekliyle falan durumla durum icabıyla da düşündüğünde gayet aslında komik yani ama biraz kızmıştım yani sen hayırdır benimle doçuk ama ne diyorsun asıl sen neymişsin maymun karı neyse ama teyze haklıymış benim gözlerimi açmaya çalışıyorum oysa ki dikkat et kuzum hmm. işte logika şaka biliyor lan Çakı bir yana. Gerçekten işte. Acaba diyorum teyze gerçekten bir şey gördü de öyle söyledi? Yoksa... Senin şeylerine... Çemkirmelerinden böyle deli gibi korktu mu? <gülüyor> Aman sen neymişsin? dur onun devamı da vardı ya nasıldı sen neymişsin diyordu sonra aslında direkt cümle cümle aklında değil ne olduğu aklında da cümle cümle aklında değil sadece ne diyordu? senle uğraşılmaz mı diyordu sen neymişsin senle uğraşılmaz Mesela o o zamanı ya da o olayı böyle ana anla hatırlıyorum yani. Bakma ki zaten biliyorsun senin öyle anlardaki böyle fırtınalı hallerine işte hırçın hallerine öyle beni bir kenara ettirip evet yani tabii kelimenin tam manasıyla ettirmek değil ama böyle beni böyle şey yapıp durul çık hadiip böyle bana bak diyeyim çık şuradan. <gülüyor> tabii böyle değil. Ne yapayım? bazen şu böyle şeyleri senin çimkirdin hallerinde şey yapamıyorum öyle. Senin gibi yapamıyorum. Hep. Meme's content get in hiç Ama evet. Benim loşkam çemkilerde, ben sevmez miyim ya? Severim ya, severim ben. Buna benzer bir şey işte çemkirmen. Karga. Çok seviyorum seni, çok çok çok. Kuspet olmaz ki seni gidi zalim yar. Kuspet olmaz ki seni gidi hain yar. Bana ne, bana ne, bana ne, beni al, beni al, beni al, bana beni Aslında dün akşamdan beri, bir de galiba gece vakti falan herhalde. Bir tane anımız aklındaydı da. atlamıyorum neden sen gitti yani şu an gitti şu an ondan bahset çıktım aman neyse belki başka bir zamanda aklıma gelir. şey çekti. Gördüm seni canım beni çekti yokayle. Sherlock diye bir tane dizi var. Onun aa, galiba ikinci sezonunun birinci bölümünde Irene Adler diye bir karakter var. Onunla Sherlock arasında doğan bir tane bir muhabbet oluyor böyle, böyle sapio seksüel bir şeyle, bir tarzla birbirlerine çekiliyorlar. O yüzden bazen canım öyle şey yani ee, aklıma geliyor öyle bölümleri izlemek hoşuma gidiyor. Muhtemelen eve geçince bir şey yapacağım öyle. karıştıracağım yani. Ama aşırı uykum var. Zaten bitiremeyeceğim biliyorum ama. Yine de. Yine de aşk boyun eğmez. Yine de aşk boyun eğmez Azaklardan acım, acım Sevmeyelim de taşımı dönelim Neyse Yine ayrılıyorum buradan. İbalet hanımdan. Böyle demek bazen şey kalıyor. Çok hoş kalmıyor ama ne yapayım yani burası öyle. Burası biliyorsun. İlişkimizde, muhabbetimizde, birlikteliğimizde farklı bir sayfa açan bir yer yani. Bugün işte o gün. Ama bugünlük yeter bu kadar. Ayrılıyoruz buradan. Pardon. Şey yok be cinlere mi ötüyorsun? Arkama evsiz mi yattı bir anda? Haksızlık ya. Haksızlık. Koçka Hep ben konuşuyorum ya Senin anlatacağın bir şey yok mu? Söyle bir şeyler sende Sessizleştin yani Sesin çıkmıyor Neden? Neden neden neden diye ki konuşmak istemiyor musun? Aloçka. Ha benim güzel loçka'm. Olur. Olsun. Sen gel sadece başını böyle bacaklarıma koy. Yavaş yavaş gidelim seninle beraber. Böyle şey düşünüyorum. Tabii. Gerçi öyleyken yüzünü daha rahat görürüm her zaman. Öyle uzun bir yola gittiğimizi düşünüyorum ki hatırlıyor musun? Ya zaten. Ya zaten. Of yani of. Birimizin aklından ne geçiyorsa diğerimizde zaten o onu düşünmüş oluyor ve onu deli gibi yapmak istiyor yani. Şey konuşurduk. Söylerdik birbirimize. Şöyle Arabaya atlasak Arabamıza atlasak Uzun bir yola çıksak Uzun yol yapsak yani beraber. Ne kadar Ne kadar güzel olurdu değil. İşte Onu düşünüyorum mesela. Seninle beraber uzun yol yaptığımızı Sen daha böyle neredeyse yolun başında Ben böyle hayal ediyorum, senin hayaline karışmıyorum Ama eminim yani böyle olduğuna Sen arkaya uzanıyorsun, keyfine bakıyorsun Ben burada araba sürüyorum, müşaförlük yapıyorum Bildiğin hizmet Öyle mi? Öyle mi alacak? Yaramaz da uçkan benim. Elbette ki öyle değil. Sen böyle hemen benim yanı başımda kraliçe koltuğunda oturuyorsun. Daha neredeyse yolun başında böyle başımı, başını böyle dizlerime böyle bacaklarıma koyuyorsun. Seninle böyle bütün yolu öyle gidiyoruz yani. Bütün öyle gidebilir miyiz? Mümkün mü? Mümkün mü? Biliyorsun ben, benim vücudum deli gibi konforludur yani Kaldı ki öyle olmadığını düşünürsem <gülüyor> Pardon Öyle olmadığını düşünürsem Şey yaparım yani <gülüyor> Vücudumu senin konforlu olacağın şekilde bir şey yapardım, bir şekle sokardım. O yolu sana öyle götürtürdüm yani. Dövüş kam tabii ki de dizimin dibinde olacak. seçtim Araba kullanmaya her zaman tek elim yeter Hatta yani şey yapabilsem ki yaparım yani i̇şte Tesla alsam dın dın dın dın. Dın dın dın dın. Tesla alsam yani öyle iki elimde boşa çıkar <gülüyor> Mesela otomatik pilota derim aslanım bu yolu böyle takip et. Hiç bozma. Arada böyle direksiyona tıklamak gerekiyor. Tık tık, tık şöyle dokunmuz azıcık. Bir sen dokunursun bir ben dokunurum. Ama iki elim de boşa çıkar yani. Sonra... Sonra evet. biz oluruz. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak. Gel bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Gel bakalım. İnecek var deriz. Otobüs durur ineriz karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun. O şiiri bir ara ezberlemiştim. Biliyordum yani. kasının güzeli, kıymetlisi. Ah be kadın. şey muhabbeti yapıyorsun hiç hoşuma gitmiyor öyle söylüyorsun yani işte baksana söylüyorum diyorsun hala da yapmaya devam ediyorsun hakkın yok yapmaya biliyorsun ziyan olacaksın. İşine yazık olacak. Ben sana her zaman söylemiyorum. Benim, benim gibi birisini, benim gibi bir insanın hayatında tek atımlı kurşunu var yani. Çünkü bir şeyin saflının, güzelliğinin ...sadeliğinin böyle açılışını bir kere yaptığında o öyle kalıyor artık. Yani aynı şeyleri bir daha kullanamıyorsun. O yüzden Göçkan'a bunları söyleme lütfen, Hı. lütfen yani. Ediyoruz. Diyorum her zaman sana yani. nasıl biriyle yakınlaştığını ya da nasıl yapılı biri olduğumu her zaman biliyordum. Bu durumları ne kadar önemsediğimi biliyordum. Hatta daha öncesinde arkadaşımın olmadığından bahsettiğimde hiçbir yakınlaşmamın olmadığından bahsettiğimde şaşırmıştın yani için benim için bu kadar önemli olan bir şeyin Özenilerek yaklaşılması gereken bir şeyin Bende olduğunu biliyordun, benim bunu önemsediğimi biliyordun Benim böyle bu yapıda bir insan olduğumu biliyordun O yüzden uzatmayacağım. Böyle şeyler söyleme bana. Böyle şeyler üzerine tavsiye istemiyorum aşkım. Ben yani en çetrefilli dönemde bile... çetrefilden kastım yani. Mesela işte evden çıkıp gitmelerim işte saatlerce ortadan kaybolmalarım ya da bir sürü şey o zaman da bile benim hayatımda birisi var diye falan yalan söylemedim yani aileme ne kadar önemsedim bunu biliyorsun yani sır bu hareketimden bile ne kadar büyük olduğunu ne kadar önemli olduğunu biliyorsun oysa ki küçük zararsız bir yalan yani. Başka. Öyle bir açıdan düşününce sen evet dedin yani bana. Ziyan oluyor. daki görüşüm biliyorsun zaten. Bana göre, bana göre de sen, sen ziyan olmuşsun yani. Ama bunu niçin söyledim biliyorsun? Nasıl şekilde söyledim biliyorsun? Her zaman diyorum yani. Emin ol, sen ömrün boyunca, her zaman, hiçbir zaman yani, halelade bir insan olmadın. Sıradanlık kötü bir şey değil aslında sıradanlık. Paylaşsın kişiye göre iyi bir şeydi aslında sıradanlık. Ama biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun ben. Neye deli gibi üzüldüm her zaman biliyorsun. Benim açımdan da baktığında Sen ziyan olmuş oluyorsun yani. aynı şey değil. Neredeyse. <gülüyor> Ve o şekilde düşünmüyoruz belki ama. Lojikası. Tamam, ben seni anladığım, gördüğüm ilk günden beri. Şunu kastediyorum yani ilk günden beri gördüğüm hallerinde, her şeyine, <gülüyor> işte doğup büyüdüğün yer yer itibarıyla. Bunların hepsini düşündüğümde, ettiğimde çok basit Her insan da bunu emin ol yani bunu bir tek sen misin? Aslında söyleyebil, söyleyebileceğimiz bilmemiz sih ama yani standartımı ya da ne bileyim kadar düşürmüşsün ya da işte ortama göre beklentini öyle bir oluşturmuşsun ki yani bunu herkes söyleyebilir yani doğup büyüdüğün yerle daha sonra gittiğin yer arasında yani böyle dağlar kadar fark olduğunu öyle onlarca yüzlerce dağlar kadar fark olduğunu aslında birçok insanın sana yönelttiği gibi. Aslında senin de çoğu zaman kendini yönelttiğin gibi. Deli gibi bir fark olduğunu görüyorsun yani. Aslında bir zamanlar belki kendinin deli gibi farkındaymışsın ama işte... Neyse. Biliyorsun bu konuda böyle böyle konular hakkında görüştürme biliyorsun sonra. Aa. Neden böyle düşündüğümü çok iyi biliyorsun. Heloçka. Senin de böyle düşündüğünü biliyorum. Gerçi yani olmamışsın. Yani yeterince olmamışsın zaten de. İşte biraz toparlamaya çalıştım seni. Ama gerçi gerçi çok güzel toparlandın. Müthiş yani. Müthiş bir noktaya geldin. benim de çok güzel getirdin. Öfkem. Bir saniye. Beni nasıl bir adam yaptın yani. Gerçi ben Belki biraz eksik Biraz fazla Yine boğa adamdım yani Bu, bu kişi oldum biliyordum her zaman Hiçbir zaman Hiç kimse görmedi yani bu yanımı Ama işte bu açıdan baktığımda Bunları toparladığımda düşündüğümde ziyan olmuş oluyor açık. Ben zaten çoktan ziyan oldum. Bitti yani bitti. Şöyle bir şeyden bahsediyorum yani böyle. İngilizcede şey tabiri var böyle. Spectacular ya yani böyle olağanüstü seviyede olabilecek bir şey artık olamayacak yani mümkünlüsü yok gözükmüyor ama yani o yüzden çoktan ziyan oldum. saatten sonra e, diyordum sanardım zaten öyle bir şeye karşı olan umudumu çok deli gibi korumuyordum yani öyle bir insanı var olabileceğine dair umudum çok korumuyordum yani belki böyle çok umursamadığım bir noktalara gidiyordum yani ama sen çıktın karşıma. Tabii senin karşında da ben çıkmış oldum. Bahsettiğimleri anlıyorsun değil mi? İyi. Aferin uçkama. Şimdi eve girmem gerekiyor. Bu kaydı hemen bugün paylaşırım. Özlemişsindir. Hoşça kal loçka, loçka, loçka, loçka. Hoşça kal. Çok özledim seni. Görüşürüz.